Radyo Tiyatrosu Duruşma başlıyor Yazan Friedrich Dürenmat, radyo için hazırlayan Tarık Dursun, yöneten Kemal Bekir, program prodüktörleri Oray Tuğlan Nejat Çetinok. Oynayan sanatçılar Traps Metin Serezli, ev sahibi İhsan Devrim, son Hüseyin Kemal Gürmen, Kummer Erol Günaydın, Hilda Gülvergon. Şeytan tam da sırasına buldu. Daha da dünya kadar yolum var iyi. Liyan geçen hafta sıkı bir revizyondan geçtiydi. Bir de utanmadan yalan söylüyorlar. Saat gibi oldu Bay Traffs. Motoru indirdim. İğneden ipliği elden geçirdim. <gülüyor> İğneden ipliği elden geçirmişmiş. Aldık başımıza belayı. İstasyonda cehennemin dibinde. Yayan kim bilir ne kadar çeker? İngrid'e de akşam evdeyim diye telefon ettim Bit. Etmez olsaydım Bekleyip duracak şimdi Öldümü kaldı mı diye dokuz doğurur Burası neresi acaba Bir küçük taşra kasabacı herhalde Haritada yeri yok Bir tamirci de bulunmaz tabi Hay Allah çattık galiba Hava da kararıyor Akşam evde olmak ümidi suya düştü demektir böylece İngrid bekliye dursun ne yapalım suç biz dedik. Ama o tamirci herifin de alacağı olsun Şuradaki adama sorayım bakayım derdime bir çare bulabilir mi? Merhaba efendim. Merhaba. Galiba arabanız bozuldu yolda kaldınız. Evet maalesef. Üstelik sokak ortasındayım da. Orası önemli değil. Başınızı sokacak bir yer bulursunuz elbet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ticaretle. Tekstil işleri yaparım. Hmm, tekstil işi demek. Evet şey... Acaba burada Geceyi geçirebileceğim bir yeri Burası ben... küçük bir kasabadır Ne otel bulunur ne motel Hı. Ama isterseniz Geceyi bizim evde geçirebilirsiniz Ne dersiniz oh, Rahatsız etmiş olmayayım Yok canım Hem sanırım başka çarenizde yok galiba Evet yok Buyurun <gülüyor> Oğlum şimdi Amerika'da Orada yaşıyor Doktordur Geçenlerde mektubunda Amerikalı bir kızla Evlendiğini de yazıyordu Bu odayı seveceksiniz Güney Güneydoğu'ya bakar Geceliğin üşümezsiniz Emekliye ayrıldıktan sonra Gelip bu kasabaya yerleştim ben de İnsan yaşlandıkça Sükunet arıyor Bir başıma yaşayıp gidiyorum işte Zaten şunun şurasında Kaç yıllık ömrümüz kaldı ki ama yalnızlığı hiç sevmem ben Şuradan gelin bakın Bakın Gördünüz mü İşte şu yamaç var ya Hı -hı. Beyaz ıhlamurların solundan görünüyor Evet Oradaki evlerde oturan birkaç eski arkadaşım var Aha. Onlar da emeklidir benim gibi Her gece birimizde toplanır Yemek yer hoş Hoşbaş ederiz <gülüyor> Salona geçelim isterseniz Geçelim bu akşam sizi yemekte görünce Onlar da sevinecekler Buyurun Kendi evinizdeymiş gibi rahatınıza bakın Rica ederim Hiç sıkılmayın Teşekkür ederim Şayet sizi... Asıl ben teşekkür ederim size Arabanızın bozulması Sizin için belki bir terslik ama Bizim için tam bir mutluluk Birbirimizden başka O kadar az insan görüyoruz ki Üstelik Size bir şey diyeyim mi ben bayağı sevdim sizi İyi mi insana benziyorsunuz <gülüyor> İltifat ediyorsunuz Asıl bana karşı sizin göster oh. Bizimkiler geldiler herhalde Özür dilerim Sizi bir dakika yalnız bırakacağım Hemen hemen geliyorum <gülüyor> buyurun, buyurun, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Biraz geç kaldık galiba. Ne <gülüyor> var canım? Geçin, buyurun, buyurun. <gülüyor> Bu gece bir de konuğumuz var. Arabası bozulup bize misafir olmak zorunda kaldı. Yani mutlu bir gece bizi bütün. Sizleri tanıştırayım. Bay Traps, Bay Kummer. Görünüşe aldan bir Bay Traps. Kummer tam 82 yaşındadır. <Gülüyor> Bay Sarn, Bay Traps, Bay Sorn, hepimizden yaşlıdır. Bay Traps, 86'luk. <Gülüyor> Gösteriyor mu? Katiyen. <Gülüyor> Bendeki kafaya bakın. ...ne içeceğinizi sormayı unuttum. E, ne içersiniz Bay Traps? <gülüyor> Herkes ne içiyorsa ben de onu içeyim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bay Traps bizim bu geceki küçük oyunumuza herhalde katılacak. <gülüyor> Elbette. Oyun oynamaya bayılırım. <gülüyor> Yalnız bizim oyunumuz... ...şey... ...belki biraz garip gelecek size ama... ...biz gecelerimizi... ...nasıl söyleyeyim... <gülüyor> ...şey oynayarak... <gülüyor> Eski mesleklerimizi oynayarak geçiriyoruz Yani şöyle Ben eskiden yargıçtım Bay Zorn savcı Bay Kummer de avukat Bilmem anlatabiliyor muyum Bay Trabz Tabi tabi evet çok güzel <gülüyor> Oyunumuz da Mahkemecilik hmm. <gülüyor> Kuruyoruz yargılamaya başlıyoruz evet. <gülüyor> Çokluk tarihteki Ünlü duruşmaları Yargılamaları konu alırız kendimize Mesela Sokrat'ın duruşması İsa'nın, Jandark'ın, Dreyfus'un Sonra günümüzdekilerden Reichstag yangını gibi <gülüyor> Evet yargılamayı yapar <gülüyor> Suçluyu bulur ve Hüküm giydirir <gülüyor> Her, <gülüyor> Her akşam mı oynarsınız? Aşağı yukarı ne yapalım? ...bu küçük taşla savasında ...başka ne eğlencemiz var? <gülüyor> ee, geçenlerde treni kaçıran... ...bir milletvekilini oyunumuza katmış... ...nüfus, ticareti ve rüşvet suçlarından... 14 yıla mahkum etmiştik. <gülüyor> Oo, anlaşılan mahkemeniz pek insafsız. Ee, bu suça ve adamına göre... ...değişir Bay Traps. Tabii oyunu kurallarına uygun oynuyoruz. Söz gelişi ben yargıcım. Bay Zorn savcı. Bay Kummer de savunma avukatı rolde çıkıyor. <gülüyor> Yalnız suçlu oynayacak birini bulmakta Her zaman güçlük çekiyoruz ee, Siz Tabi isterseniz Bu geceki oyunumuzda suçlu rolünü Ama zorunlu değilsiniz elbette Yani gönlünüz çekerse diyorum Yoksa Nihayet bir oyun alt tarafı değil mi Benim içinde değişiklik olur canım ne olacak Suçlu rolünü oynamayı memnuniyetle kabul ediyorum Oo, çok güzel. Çok <gülüyor> güzel Bravo Sizi kutlarım Bay Traps Ah öyle sevindim ki Oyunu seveceksiniz Bay Traps Göreceksiniz bakın ne zevkli olacak <gülüyor> Yüreklilik dediğin böyle olur Ay, Yok canım önemli değil konuşmaya bile değmez İnsanın her zaman işlediği bir suçu vardır hayatında <gülüyor> e, Madem öyle o halde hemen yemeğe oturalım Değil mi? E, Tabi bir an önce oyunumuza başlarız <gülüyor> Peki peki <gülüyor> e, oyunda sizin avukatlığınızı ben yapacağım Bay Traps Eksik olmayın Bay Kummer En iyisi suçunuzu bana açıkça itiraf etmenizdir Ancak o zaman mahkemede işin içinden çıkabiliriz İşi ne fazla büyütmeli ne de hafife almalı Ne demek istediğimi bilmem anlatabiliyor muyum? Tabi. tabii Şu sıska savcı zor hala mesleğin kurdudur Çekinmekte fayda var ...ev sahibi yargıç hem okaladır hem sert... ...hırçın ve şekilcidir. Öyle mi? Fakat savunmalarımızla şimdiye kadar... ...birçok duruşmadan yüzümüzün akıyla çıktık. Yalnız bir defa. Onda da özürlü sayılabilirim. Konu cinayet ve hırsızlıktı. Fakat sizin durumunuzda... ...özür dilerim Bay Traps. Herhangi bir katil suçu falan yok değil mi? <gülüyor> Katiyen. Yani. Şayet öyle bir şey varsa da çekinmeyin hiç. <gülüyor> Ben bu yaşıma kadar hayatta neler neler gördüm nelerle karşılaştım bir bilseniz özür dilerim ama Aykümmer maalesef böyle bir şey yok ya yeah. neyse ne yapalım <gülüyor> e, şunu öğrenmek istiyordum normal mahkemelerdeki gibi soruşturma falan yapılacak değil mi tabi elbette Heh, bunu beğendim işte size daha açık bir soru sorayım Bay Traps gerçekten kendinizi suçsuz mu sanıyorsunuz <gülüyor> en küçük bir kuşkum bile yok. Ah. Suçsuzluk diye bir şey yoktur ki genç dostum. Şunu iyice kafanıza sokun. Önemli olan ve sonuca götüren taktiktir. Duruşmada susuzluktan söz etmek ihtiyatlılık değil küstahlıktır. Tam tersi. Suçlu olduğunu kabullenip suçlama unsurlarını seçmek çok daha yerinde olur. Söz gelişi iş adamlarının seve seve başvurdukları vergi kaçakçılığı desek. Yumuşatıcı ...ya da paçayı kurtarıcı binlerce sebep bulabiliriz buna. Suçluluktan suçsuzluğa giden yol çetindir... ...ama geçilmez de değildir. <gülüyor> Bilmem anlatabiliyor tabii, muyum? Tabii tabii anlıyorum. İlle suçsuzum diye ayak diremek adamı felakete götürür. Kazanacağınız varsa bile kaybedersiniz. <gülüyor> Sizi anlıyorum Bay Kummer ama... ...özür dilerim... ...maalesef hayatımda kanuna karşı işlenmiş hiçbir suçum yok. Olsa memnuniyetle söylerdim ama. Ee, Peki ne yapalım... <gülüyor> ben sizi elimden geldiği kadar uyarmaya çalıştım. Yalnız bir küçük öğüt daha. Sakın ulu orta konuşmayın duruşmada. Yoksa kürek cezasına çarpıldığınızın resmidir, yanarsınız. E şimdi salona geçebiliriz. Hı. Herkes yerini aldığına göre duruşma başlıyor demektir. <gülüyor> Gelin bakalım. Sevimli sanığımız bize şimdi ne sunacak... İnşallah şöyle dört başı mamur... ...aklı başında işlenmiş bir cinayettir. <gülüyor> Özür dilerim. Fakat müvekkilim karşınıza... ...suçsuz bir sanık olarak çıkıyor. E, bir bakıma ender rastlanır bir olay. Suçsuz olduğunu ileri sürüyor. Suçsuz mu? Ben işin aceleye getirilmemesinden yanayım. Suçlu mu değil mi... ...birazdan anlayacağız elbet... ...dünyada olmaz olmaz çünkü... E, başlayalım da görürsünüz... ...emirlerinizi bekliyorum... ...başlıyoruz... Hmm. <gülüyor> ...evli misiniz Bay Traps... 11 yıldan beri... ...çoluk çocuk... 4. ...neyle istigal edersiniz... ...tekstil... ...yani... ...genel temsilciyim... Hmm. ...otomobiliniz bozuldu... ...yolda kaldınız... ...evet demeye. beklenmedik bir arzu oldu motorda... ...böylesi de ilk defa başıma hmm. geliyor... ...daha önce peki... ...eski bir arabam vardı... ...şimdi hmm. son model... ...hı... Hmm. ...ülginç... Daha önce genel temsilci değil miydiniz? Hayır değildim gezginci satıcıydım hmm, Anlıyorum o <gülüyor> halde işler yolunda Herhangi bir sosyal kulübe üye misiniz Bay Traps? Evet tüccar kulübüne Ooo Orada size herhangi bir at taktılar mı acaba? <gülüyor> evet Ne mesela? Evet <gülüyor> Gazanova Güzel bunu öğrendiğimize pek sevindim Bundan gerekli sonucu çıkarıp özel hayatınıza uygulamamızda bir sakınca var mı Bay Traps Cevabınıza dikkat edin Bay Traps aman oh, Nerede Bay Zorn? pardon Bay Savcı Evlilik dışı bazı ufak tefek kaçamaklarım olmuyor değil ama Tabi fırsat düşerse yoksa ben pek aramam Sizden bir başka şey daha edeceğim Bay Traps Tabii gene bir sakınca yoksa bize özel hayatınızdan, başınızdan geçmiş aşk serüvenlerinizden söz edin lütfen. ...mahkememiz sizi yargılayıp hüküm giydirebilmesi için hayatınızı eni konu bilmelidir ki <gülüyor> fakat ne anlatmamı istiyorsunuz bilmiyorum ki. Benimki bas bayağı herkesinkine benzeyen normal bir hayattır. Nesini anlatayım? Ee... İlkokuldan öteye bir eğitim yapamadım Sonra Bir dakika burası çok önemli Demek ilkokuldan sonra Eğitiminize devam edemediniz Yani bileğinizin hakkıyla Kendi kendinizi yetiştirdiniz öyle mi hı hı, Hem de nasıl Daha on yıl öncesinde elimde bir bavul mal Kapı kapı dolaşır mal satardım ah, Ne berbat bir işti bu bilemezsiniz Adamın hayatını törpüler O kapı senin bu kapı benim dolaştır artık Üstelik eve hasret Nerede sabah orada akşam Oteller moteller hanlar oh. eh, Şimdi bunların hepsi geldi geçti Sıfırdan başlayıp bugünlere vardım işte Kendime övmek gibi olmasın ama Evim var otomobilim var Bankada da biraz param Aranızda benim durumda olan biri var mı? Sanmıyorum Ne yapıyorsunuz Bay Traps? Biraz dikkatli olun canım Bugünkü işiniz o kadar tıkırımda demek. Aşağı yukarı Bilmem hiç e, Tos adını duydunuz mu? Paraşüt yapımında kullanıldığı gibi tecrübelerimle de sabittir. En gıcıklayıcı kadın iç çamaşırları da bu epaistos'tan yapılır. Ha, tecrübeleriniz de sabit demek güzel. Hayatınızla ilgili bu kısa özet bize çok şeyler öğretti Bay Traps. Yalnız mesleğinizde böyle bir yere nasıl eriştiğinizi de öğrenmek isterdik. Acaba onu da... Tabii sizce bir sakınca yoksa Dikkat Bay ee... Traps iş tehlikeli olmaya başladı Anlatayım Önce işe Gigax'ın üstesinden gelmekle başladım Gigax mı? Kim bu peki? Eskiden patronumdu benim ha, Ve temizlemek gerekti onu öyle mi? <gülüyor> Bizim gibilerin deyimiyle evet Bir punduna getirdim ve Temize havale ettim Göze göz dişe diş Onun gibi Gigax'ın gırtlağına basarken Belki itiraf etmek gerek Pek erkekçe davranmadım Ama ne yapalım İş iştir Madem o yere gelmeyi kafama koymuştum Çaresiz Temize havale etmek Gırtlağına basmak güzel Fakat biraz endişe verici sözler Değil mi bunlar Bay Traps Ne dersiniz Evet Fakat ben bunları tabi mecazi manada söyledim Bir küçük soru Şimdi Gigas dediğiniz kişi ne yapıyor? Geçen yıl öldü. Deli misiniz Bay Traps? Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Demek öldü öyle Hı -hı. mi? Geçen yıl. Zavallı. Kaç yaşındaydı? 52. Ha, gençliğinin baharında yani. E neden öldü dersiniz? Hiç Hastaları pat patlıyor verdi. E, siz yerini aldıktan sonra mı? Yok hayır. Biraz önce. Güzel, teşekkür ederim Bay Traps Şu anda size daha başka ne sorayım bilmem ki Şansımız varmış doğrusu Amaç ortaya bir ceset bulup çıkarmak değil miydi? İşte Ben hayatımda sizin kadar ihtiyatsız birine rastlamadım Bay Traps <gülüyor> O kadar üzülmeyin canım Soruşturma başlayınca çenemi tutarım hiç merak etmeyin ...soruşturma başlayınca mı... ...başladı bile farkında değil misiniz? Ha? Başladı mı? <gülüyor> Farkına bile varmadı. <gülüyor> Farkına bile varmadı. Şey özür dilerim. Yani ben... ...ben şey... ...daha bir ağır başlıkla başlanacak sanmıştım da... ...yani... ...sizi anlıyorum Bay Traps. Adaleti yönetiş şeklimiz... ...size biraz yadırgatıcı gelebilir... Ama unutmayın ki mahkememizin üyeleri değerli birer hukukçudur. Üçümüz de emekliyiz. Düşündük, taşındık. Mahkemelerimizin bir türlü kurtulamadığı irtihasiyeciliği bir yana ettik. Bizler zabıtların iç sıkıcı yazışmaların dışında yapıyoruz yargılamamızı. Yani doğrusu sizinkisi de cesaret. Evet, zabıtların da o daktiyolarında şeytan görsün yüzünü. 5 dakika ara rica ediyorum. Müvekkilimle her şeyi enine boyuna konuşmam gerek de tabii izin verirseniz Elbette ne demek Buyurun ee, hı hı. Şöyle geçelim Şuraya <gülüyor> Biraz daha kuytu burası Rüzgar almıyor ha. Sizi sevdim delikanlı Oğlum gibi O yüzden sizinle bir baba gibi konuşacağım Yanlış bir yol tuttunuz Hem de çok yanlış Davayı bal gibi kaybetmek üzereyiz Aa, Eğer öyleyse gerçekten şanssızlık olur Kendinizi toplayın gözünüzü dört açın Karşı taraf Epey puan topladı Savunmamızın en güvenilir Kalelerini ele geçirdi bile Hele şu ölüm Hiç ilgisi yokken bir kaksa ortaya atıverdiniz Fakat Bay Kummer S Sıradan bir avukat şimdiye kadar Vekaletinizi çoktan bırakmıştı bile <gülüyor> Neyse size hala güvenim var bereket İşin bundan sonrasını da sıkı tutarsak Durumu bir dereceye kadar kurtarabiliriz diye düşünüyorum Demek ümit varsınız Biraz Bundan iki ay önce oyunumuza katılan bir Alman generali de Sizin durumunuza benzer bir duruma düşmüştü Ustalığım sayesinde ölüm cezasından kurtardım da onu <gülüyor> Tebrikler <gülüyor> e, Yalnız ölüm cezası derken ölçüyü biraz kaçırmıyor musunuz Bay Kummer? Çünkü bizde bu cezanın kalktığını ben bile biliyorum artık Resmen evet. Ama biz yeniden koyduk. Oyunun özelliği de bu aslında. <gülüyor> Celladınız da var galiba. Evet tabii. Şey <gülüyor> Bay Traps. Neyiniz var? Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz yoksa? Yok hayır. Hayır iyiyim de. Fakat galiba faka bastım. ha. Ne dersiniz? Laf aramızda. Gigax'ı nasıl temizlediniz Bay Traps? Yani... Anlamadım onu ben mi şey... Yani onu ben mi öldürdüm sanıyorsunuz? <gülüyor> Canım madem ki ölmüş... Öyle dediniz diye... Evet ölmesine öldü ama ben öldürmedim ki... Evet çekingenliğinizi anlıyorum... Kanuna karşı işlenmiş suçlardan itirafı en zor olanı tabi cinayettir... Suçlu bir türlü kabule yanaşmaz... Kendi kafasında bile saklamaya çalışır onu... Fikrinden siler atar... ...yeryüzünde kime olursa olsun itirafı zordur. Avukatına, babasına, karısına, çocuğuna bile içini dökemez. Avukatına bile diyorum. Oysa bu budalalıkların en büyüğüdür. Bir avukat için cinayet bulunmaz nimettir. Biraz gayret lütfen Bay Traps. Sıkın dişinizi söyleyin bana. Neyin ne olduğunu bilirsem... <gülüyor> ...dizel motoru gibi çalışır beynim. Fakat ama... inatçılık size ben... hiçbir şey kazandırmaz... Dik kafallığı bırakın canım Ve ikide bir de suçsuz olduğunuzu öne sürmeyin lütfen İtirafın tam sırasıdır Bana bütün samimiyetinizle dökün içiniz Gigax'ı nasıl öldürdünüz? Evet anlıyorum gözünüz kararmıştı Siz de onu öldürdünüz Bahse girerim ki savcı meselenin üzerine parmağını bastı bile <gülüyor> Fakat Bay Kummen Sizi nasıl inandırayım bilemiyorum ki Gigax'ın ölümünde benim zerre kadar bir suçum yok Demin de söyledim size cinayet itirafı en zor bir suçtur. Onun için size yardımcı olmak istiyorum. Ayrıca bu benim görevimdir de. Gigaksı zehirleyerek mi öldürdünüz? Hiç ilgisi yok. Böyle bir şeyi düşünmedim. Ben. O halde çekip vurdunuz. Ya, o da değil. Durun durun şimdi anladım. Önceden ustalıkla hazırlanmış bir otomobil kazasına kurban gittik. <gülüyor> ne o ne o? Hey. Pekala siz bilirsiniz. Ne yapalım? Günah benden gitti artık. Buyurun içeri geçelim. Hay hay. Buyurun Bay Kummer Rica ederim siz önden buyurun misafirimizsiniz hmm. <gülüyor> Demek Gigax'ı nasıl öldürdüğünüzü itiraf etmek istemiyorsunuz öyle mi Bay Traff? Ne gibi? Yani Gigax'ı vurmadınız seyirlediniz bir otomobil kazasına kurban edip vermediniz üzülürüz. dilerim ama gerçek maalesef size anlattığım gibi. Dikkat Bay Traps dilinizi tutun lütfen. Gigax'ın ölümüne enfarktüs sebep oldu. Üstelik bu birinci krizde değildi. Bebürlenip dururdu atlattım diye ya, en küçük bir heyecan işini bitirebilirdi onun. Öyle mi? E nereden biliyorsunuz bunu? Karısı söylemişti Bayce ee, şey pardon Bay Savcı. Karısı mı? Ah, Bay Traps, ah. ne yapıyorsunuz? Ha, bu noktanın biraz daha aydınlatılmasını istiyorum Bay Traps. Tabii sizce bir sakınca falan yoksa. Gigax'ın karısıyla aramda sözü edilmeyecek küçük bir serüven geçmişti, saklamıyorum. İhtiyar durmadan gezilere çıkıyor, sevimli karısını da bu yüzden hep ihmal ediyordu. Ben de, nasıl söyleyeyim, arada bir işte gönlünü alıyordum. Yani... Anlarsınız ya işte öyle bir şey <gülüyor> Evet Vallahi Ne yapıyorsunuz Bay Traps Eyvah. İtiraf İtiraf <gülüyor> <gülüyor> Nihayet itiraf etti suçunu İtiraz ediyorum sayın yargıç Müvekkilin bir gaflet anında İtirazınız yerinde görülmemiştir Devam ediniz Bay Savcı Bayan Gigax aranız hala iyi mi Bay Traps Hayır hayır Ölüm olayından sonra ziyaretlerime bir son verdim Namuslu bir dulun adına gölge düşürmekte hiç mana yoktu Her şeyi mahvettiniz Bay Traps Beni de yaktınız Yok canım siz de her şeyi fazla büyütüyorsunuz Gözünüzde Bay Kummer Bu küçük bir ayrıntı nihayet Çıksa çıksa ne çıkar bunun altında <gülüyor> Ne çıkacağını iddianame okunduğunda görürsünüz İpe sapa gelmez sözlerinizin Sizi nelere götürdüğünü şimdi öğrenirsiniz Taktik tamamen yanlıştı Tamamen Size haber vermesem canım yanmayacak Durum zaten tehlikeliydi her şeyi öyle berbat ettiniz ki ah, felaket. Epey terleyeceksiniz. Evet, gecenin zirvesine erişmiş bulunuyoruz. Bulup ortaya çıkardığımız cinayet öylesine ustalıkla hazırlanmıştır ki adli makamların bile eli kolu bağlı kalmış. Cinayet mi? Ben mi cinayet işlemişim? <gülüyor> Fakat baylar galiba biraz <gülüyor> öyle değil mi? Yani, i̇leri gidiliyor gibi mi geliyor? Zaten avukatım da kafasına takmış cinayet aşağı cinayet yukarı. ...şey... ...affedersiniz... ...ansızın hiddetlendim... ...oysa bu bir oyun nihayet değil mi... ...şunun şurasında hep beraber burada... ...yani... ...sanık suçundan hala şüphe mi ediyor... Ha, ...olabilir tabii... ...kendini tanıyan insan mı var... ...dünyamızda... üçümüzden hangimiz işlediğimiz suçları biliyor... ...gizli kalmış kötülüklerimizin... ...sırrını dışarıya veriyoruz ki... ...şurasını belirtmek isterim... İddia ve bütün kalbimle ümit ettiğim gibi... ...şayet Bay Traps katilse... ...çok vahim bir döneme giriyoruz demektir. Çünkü bir suçun ortaya çıkması bizim için mutlu bir olay. Katil olmadan cinayet olmayacağına göre... ...adaletin tecellisi için pek sayın sanığa huzurunuzda teşekkür ederim. Devlet hizmetindeki nankör görevimizde sanık dost değil düşman da bugün tam tersi Bay Traps aynı zamanda dostumuzdur da. Salık Bay Traps da bizim ona duyduğumuz dostluğu ve yakınlığı gösteriyor. Mutluluk verici bir şey bu. Bu anlayıştan sonra suç ne kadar tatlı, yargılamak ne kadar rahat işlenen cinayeti saygıyla selamlayalım baylar. Öf, deliller deliller delilleri istiyorum ben. Önümüze getirilen bu suç ustalıkla işlenmiştir kabul ediyorum. Şahane bir cinayet üstelik. Bay Traps bu yargıda katıksız bir iki yüzlülük görmek eğilimindeyse yanılırlar. Tersine yaptığı işin şanına layık yönü iki noktada beliriyor. Felsefi anlamda ve teknik ustalığında. Burada gördüğünüz kişiler Bay Traps... ...cinayete çirkin... ...adalete de pek güzel bir şeymiş gibi... ...bakma alışkanlığından kurtulmuşlardır... ...hem de çoktan... ...bizim için yalnız güzellik vardır... ...adaletin varoluşu... ...ve işlemesinin sebebi... ...suç da güzeldir... Anlamadım... Bir dakika açıklayacağım... İddianamem sizi şaşkına çevirecek, ürkütecek bir nutup değildir. Size suçunuzu anlatacak, öğretecek bir değerlendirmedir o kadar. Vicdanınız adalet anıtının oturtulacağı tek kaide olacaktır. Allah Allah, tıpkı rüyada gibi bir şey. Demek ben bir cinayet işlemişim. Peki bu nasıl olmuş acaba? Bunun adi bir cinayet olmadığında isra ediyorum... ...ince, usta işi... ...ve kan dökmeyen soyundan... ...ne tabanca çekilmiş... ...ne zehir... ...ve ne de benzeri kaba usullere başvurulmuştur. Güzelliği de burada ya zaten. Hapı yuttunuz artık Bay Traps. Ne yapsak nafile gibi... Öyle durma bakalım canım her şey bitmiş sayılmaz da. Yoğun bir ekonomik faaliyet çağında yaşadığımızı bilmiyor değiliz. Mesleğim bana her davranışın ardında bir suç... ...her insanın ardında da bir katilin saklandığını öğretmiştir. Bir örnek vereyim. Genç dostumuzun gigasın yerine geçmesi... ...onun görevlerini yüklenmesi... ...ölümün sebebi kalp krizi... ...işte üzerinde dikkatle durulması zorunlu bir nokta. Yani en inanılmayacak yerde cinayeti aramak... Sayın avukat acaba bir itirazda mı bulunacak? Yok hayır hayır vazgeçtim. Devam edebilirsiniz Bay Savcı. Önce elimizdekilere bir göz atalım. Ölü hakkında ne biliyoruz? Şunları. Gigax baytıraz dostumuzun üstüydü. İş hayatında usta, yırtıcı, amansız bir kişi. Başarıya ulaşmış her yolu denemiş amacına ulaşmak Tebrikler için. Bay Savcı. Gigax hilecinin düzenbazın biriydi. Buna karşılık tilki gibi kurnazdı da... ...çektiği ağır kalp hastalığını kimselere sezdirip duyurmamıştır. Öyle değil mi Bay Traps? Evet herkesten saklamıştı. Gerçekte bu hastalık onun onuruna dokunmak dokunmaktıydı. Ee, affedersiniz sözünüzü keseceğim ama müthişsiniz Bay son ee, Şey pardon Bay Savcım. Gigax'ı sanki tanırmış gibi konuşuyorsunuz. Tekrar tebrik ederim. Bay Traps, Bay Traps oturun ve lütfen dilinizi tutun biraz. İntifatlarınıza teşekkürler Bay Traps Karısına gelince <Gülüyor> Bay Traps Onun iç gıcıklayıcı Ne nefis bir yaratık olduğunu Özellikle belirtti Gigax karısından Kesinlikle şüphe etmiyordu Mevki kişiliği yüzünden Tabi Fakat Evet ...fakat karısının tüccar kulübünün... ...ünlü kazanovasıyla... ...kendisini aldattığını öğrenmiş olsa... ...nasıl bir büyük darbe yemiş olurdu... ...düşünebiliyor musunuz? öğrendi <gülüyor> öğrendi. <öğrendim>. İtiraz <gülüyor> ediyorum. Müekkilim sayıklıyor. Bay Traps, kendinize gelin artık. Çılgınlık sizin bu yaptığınız. Demek öğrendi, öyle mi Bay Traps? Peki nasıl ama? Yoksa karısı mı itiraf etti bir bunu? İmkan mı var? Gigax'tan ödü kopuyordu... Gigax sizi bastırdı öyleyse Hayır canım beni çekemeyen biri Sırf bana düşmanlık olsun diye gitti Hepsini anlattı Gigax'a Olur şey değil Peki bu Gamma sizin ilişkinizi Nereden öğrenmiş Ben anlatmıştım ona Siz mi Evet bir gece birlikte oturmuş içiyorduk Meret şişede durduğu gibi durmuyor ki Bir küçük soru Bu birlikte içki içtiğiniz arkadaşınızın gigasla arası iyi miydi Katüyen günaha kadar sevmezdi onu siz durumu anlatırken karşınızdakinin bunu GIGAS'ta yetiştireceğini biliyor muydunuz? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müekkilin bu soruyu cevaplandırmak zorunda değil. Ben de itiraz ediyorum. Fakat neden Bay Kummer? Zararsız bir soru. GIGAS'ın durumu öğrenip öğrenmemesi umurumda bile değildi. Herif bana öylesine düşmanca davranıyordu ki... ...insan kestiği turnağını bile o kadar hor görmez. Ben de Şimdi de izninizle... ...sizi kutlayalım Bay Traps. Siz gerçekten müthiş bir adamsınız. Böylece durum aydınlandı. Aziz konuğumuz... ...pek sevgili dostumuz Bay Traps... taş yollarında mekik dokumaktadır. Bugünkü başarısından dolayı... Bu da çocuk babası tam bir emekçi Bay Traps'la gurur duyabilir insan Çünkü aynı Bay Traps, savaş yıllarında kapı kapı dolaşıyor gözgüncü satıcılık ediyordu Ama bugün tabi devran değişmiştir Şimdi sağlam bir işi ve bankada parası var Gözü yukarlardaydı Ve dostumuz ne etti etti zirveye ulaştı Çok doğru Aynen tamamı tamamına böyle İstemek yapmaktan kolaydır. Fakat patron gigak bu istekleri gerçekleştirecek kişi değildi. Acımazdı. Bay Traps'tan yaralanıyor, kötüye kullanıyordu onu. Avucunun içine alabilmek için de durmadan boş para veriyordu. Tıp atıp, tıp atıp. Ne alçaktı o. Yularımdan yakalamıştı beni. Bilemezsiniz nasıl bir alçak olduğunu. E, bu durumda bir çıkal yolu aramaktan başka çare yoktu. Olabilir miydi bu? Nidir bu çıkar yol? Gigaxa mal veren başka firmalarla el altından işbirliği kuruyor, anlaşıyor, Rekabete giriyor ve iş bu kadarla kalsa gene iyi. Dostumuz Bay Traps başka bir çıkar yol daha deniyor. Başka bir çıkar yol mu? Evet tahmin ettiğiniz gibi. Gigax'in karısını <gülüyor> Evet evet Böylece ihtiyar tilkiye bir güzel oyun oynamış oluyordum e, Tabi yaptığımı övünmüyorum Hele o güne kadar utanıyordum ben. Yalnız gariptir bugün e, Siz dostlarım arasındayken Utanma duygusu artık boşuna ve gülünç geliyor bana Beni anlıyorsunuz Ben de kendimi anlamaya başlıyorum Şu ana kadar kim olduğumu pek bilmediğim birini Sanki bir uzak akrabayı ve bir taraflarda bir kadınla dört çocuğunu daha iyi tanır gibi oluyorum. Dostumuzun ilk ışıklara kendisini böylece açtığını görmekle sonsuz bir sevinç duyuyoruz. <gülüyor> Ona yardım etmek, açıklığa kavuşmasında elimizi uzatmamız insanlık görevimizdir. <gülüyor> Şimdiden nedenlerini araştıralım bunun. ...adım adım izlediğimizde gizli kalmış bir cinayeti... ...bütün çıplaklığıyla bakın nasıl ortaya koyacağız. Bay Traps, Bayan Gigax'la ilişkisini iyi kurmuştu. Diyelim ki bir kış akşamı tam saat altı sularında... de tam yedide Bay Sorn, ee, pardon Bay Savcı tam de. O saatler ne onların yandığı, şehrin hafif bir karanlığa büründüğü saatlardır... İsteklerin Cinsel heyecanların Gizli tutkuların Kışkırtıldığı saatler yani Bay Traps Gigax'ın oturduğu lüks apartmanların Bulunduğu mahallede Tabi dediğiniz gibi bir mahallede oturuyordu Çok doğru Bay e, Savcı Bay Traps'ın yanında da Sipariş mektuplarıyla ile dolu bir çanta Gigax'la görüşecekler Önemli kararlar <Gülüyor> Alacaklar <Gülüyor> Fakat bir de bakıyor ki kapının önündeki gigax'in arabası yok. Fakat aldırmıyor. İniyor. Bahçeyi geçip kapıyı çalıyor ve... Ah, geliyorum. Bir dakika. Ah, siz miydiniz? Bay Traps'ı ben de... Ee, özür dilerim Bayan Gigax Size bu saatte böyle Aa, apansızın... Ne yemek, Bay Traps siz yabancı değilsiniz ki <gülüyor> Teşekkür ederim Geçiyordum da bazı sipariş mektupları için Bay Gigax'la şey... Fakat kocam bugün öğleden sonra Münih'i gitti evet. Haberiniz yok muydu? Hayır... E... Zaten ben de şey iki <gülüyor> kafaya bakın Sizi böyle kapı önünde Hem de gece vakti değil mi e, Buyursanıza e, Gerçi Margaret izinli bugün ama <gülüyor> Ben de bir şeyler hazırlamasını bilirim Rahatsız etmeyeyim ah, Ne münasebet buyurun rica ederim Harika Siz bir büyücüsünüz bay Soğan. E, Pardon bay savcı Nereden nasıl biliyorsunuz bütün bunları Alışkanlık Bay Traps. Bütün yaşantılar birbirinin aynıdır. Hmm. Evet, ne diyordum? Gerçek tutku ne Bay Traps'ta ne de kadında vardı. Amaç ele geçmiş bir fırsatı kaçırmamaktı. Kadın sıkılıyordu, yalnızdı. Niyeti o an hoşça vakit geçirmekti. O anda dostumuz Bay Traps'ın aklından sahip olmak fikri geçti ve... ...gene o andaki... E, ...gigax hakkında... ...bilmediği şeyi öğrendi... ...kalp hastalığını... ...küçük bir heyecanın... ...onu yıkabileceğini... ...gerçek yaşını... ...karısına karşı davranışlarını... ...gururunu... ...kocasından öc almaya... ...karar vermiş bir kadından... ...kocası hakkında o kadar çok şey... ...öğrenmek mümkündür ki... Böylece bir basit duygusal serüven gerçek bir bağ oldu çıktı. Bay Traps ipi eline geçirmişti. Geriye düğümü atıp kurbanının boynuna takmak kalıyordu. Bunu da inceden inceye hesapladı. Gigax'ı sevmeyen bir arkadaşına olanı biteni anlattı. Belikinin kulağına gitmesini sağladı. Tamam mı Bay Traps? Tamam kelimesi kelimesine hemdi. Gigax olayı haber aldı... ...ve arabasını atladığı gibi eve doğru sürdü. Varabildi mi? Belki. Belki de kapı ile garaj arasında yıkılıverdi. Doktor... ...iğne. Her şey bitmişti artık. Önünde bütün imkan kapıları ardına kadar açılmıştır. Doğru mu Bay Traps? Tamamı tamamı. Ee, bir dakika Bay Savcı. Evet... Ee, devam edebilirsiniz Bay Savcı Buyurun Şimdi artık iddianameyi bağlayıp Sonuçlandırıyorum Gigax'ın ölümü beklenmedik anda Çıkan bir rastlantı değildir Bay Traps Suçludur Şüphe bırakmayan tamid unsuru Olaylarla daha belirli Ve inandırıcı biçimde Ortaya çıkmaktadır Önce rezaleti bizzat ve isteyerek yaratmış ve karısıyla selamı sabaha kesmiştir. Bundan da kadını korkunç planına aracı, tam deyimiyle bir cinayet aleti olarak karıştırdığı sonucunu çıkarabiliyoruz. Öldürme olayının bir psikolojik hava içinde işlenmesi, hukuken elde yalnızca bir zina suçu bulmakla beraber cinayete niteliğinden bir şey kaybettirmemiştir. Bunu dış görünüşlerin dağılmasından ve özellikle sanığın itiraflarından da biliyoruz şimdi. Savcı olarak yüksek mahkemenizden Bay Traps'ın ölüm cezasına çarptırılmasını istemekle şeref duymaktayım. Böylece çağımızın en olağanüstü cinayetlerinden biri gereken asil armanına kavuşacaktır. <gülüyor> Bravo yaşasın adalet. <gülüyor> ]MM. Başarılı bir iddianame serdettiniz Bay Savcı. Tebriklerimi lütfen kabul edin. Cidden bir harikaydınız, cidden. Teşekkür ederim Sayın Bay Yargıç. Takdir sizindir. Şimdi Bay Kummer'e söz veriyorum. Evet. Söz müdafaanın. Eee... <Gülüyor> Ben de söze Bay Savcı'nın iddianamesinde gösterdiği büyük hayal gücüyle... ...yaratma zenginliğinin sınırsızlığını tebrik etmekle başlamak isterim. <gülüyor> evet, müvekkilimin gigaxtan yaka silkmesine, ...ona karşı düşmanlık beslemesine... ...ve engeli yıkabilmek için her çareye başvurmasına benim de bir şey dediğim yok. Kabul. Fakat bütün bunlar iş hayatının normal sonuçları değil midir? Daha tabii ne olabilir? Sorarım. Gigax işten güçten bin bir derdinden yıpranmış, yaşlanmış bir kalp hastasıdır ve eceliyle ölmüştür. Bunda herhangi bir cinayet aramak bence gereksizdir. Düpe düz hayal peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Her şeye rağmen onu ben öldürdüm ama. Müvekkilim yalnızca kendisine istiad ettirilen bu cinayeti değil. Herhangi bir zararsız suçu bile işleyecek güçte değildir. Yahu size suçluyum dedim ya Baykumlar duymuyor musunuz? Gerçekte Bay Traps örnek bir vatandaş hayatı sürmektedir. O bu cinayeti işlemedi suçsuzdur derken asla yüzde yüz saf ve lekesizdir demek istemiyorum. Aksine Bay Traps bir sürü suçun sorumluluğunun üzerine almıştır. Ondan ne beklenmişse onu yapmıştır. Zina, iki üstülük, bir takım bulanık alışverişler falan filan. Fakat... ...Sayın Yargıcım... ...Bay Traps'ın bütün hayatı bu mudur? Olumlu yanlarını kendinizde gördünüz. Hayat kavgasında yorulmak bilmeyen bir savaşçı... ...çocuklarına mutlu bir gelecek hazırlayan iyi bir baba... ...sorumluluklarını bilen namuslu bir vatandaş... Kim? Kim? Ben mi? Böyle bir cinayeti bu kadar kötü bir suçu ona yüklemek saçma olur. Çünkü o bu çeşit kötülüğün bir şaheseri olan cinayetin yani sorumluluğunu yüklenemeyecek kadar... ...budala ve beceriksizdir. İtiraz ediyorum Bay Yargıç. Avukatım bana iftira ediyor. İtirazınız bari değildir Bay Traps. Devam ediniz efendim. Oy. İnanç yolundan şaşıranlara... ...ahlaksızlık uçurumuna düşmüş... ...zavallılara... ...orman kanunu benimsemiş kişilere... ...ne yazık ki Batı uygarlığımız... ...en küçük bir ışık bile tutmuyor. İnsanlıktan... ...uygarlıktan gitgide uzaklaşan... ...çağımızın bu kişisi... Çağımızın bu kurbanı gözlerimiz önündeyken ona hangimiz katil gözüyle bakabiliriz? Ben, ben, ben bakabilirim. Saygıdeğer mahkememize... ...Sayın Savcı pekala başka türlü cereyan edebilecek... ...basit davranışlarda bir takım nedenler arayarak... ...kenetlenmiş bir bütün sunmakta... ...el çabukluğuyla şapkadan tavşan çıkaran sihirbaz gibi... ...soruşturmadan önümüze şipşak bir katil koyvermektedir. Haksızlık ediyorsunuz Bay Kummer. Haksızlık, haksızlık. Gigax. ...taşkın ve düzensiz hayatının... ...üzerinde yaptığı yıkıntıyla... ...ölümünü kendi eliyle hazırlamamış mıdır? Bu... ...her patronun başındadır. Sinirlilik, endişe... ...aşırı yorgunluk, evde tedirginlik. Ha, ...krize gelince... ...herhangi bir güney rüzgarı da... ...bir kalp hastasını ölüme sürükleyebilir. Karşımızda... ...düpedüz ve yalansız... ...kaderin bir cilvesi... ...bir kaza olayı vardı. Çok gülünçtünüz Bay Kummer... Aman ne komik ne komik <gülüyor> Bunun müvekkilimin vicdanını durdurduğunu iddia etmiyorum Fakat bu insafsız yaşama kuralları altında Yaptığı yalnızca iş çevrelerinin vahşi kanunlarına uymaktır Sorarım size Hangimiz onun durumuna düşmemişizdir Herkesin kafasından amirine karşı böyle düşünceler gelir geçer Cinayet yalnız ve yalnız istekler dünyasında kalır Aksini ispat edemezsiniz. Ancak hepsinden saçması müvekkilimin şu anda bu cinayeti saiden işlediğine inanmış bulunmasıdır. Kendisini katil sanıyor. Bay Traps'ın küçük dertleri yalnız ve yalnız kendisini aramızda görmemizi sağlayan otomobilindeki arızadan ibaret değildir. Şimdi görüyoruz ki onun yargılama gücü de arıza yapmıştır. Müvekkilimin yüksek mahkemenizden beraatini istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Yargıç kararı İddia ile Savunma dinlendi Ve ileri sürülenler Dikkatle incelendi Hukuk deyimiyle Karar sanığın suçunu Kabul etmesine dayanmaktadır Sonuçta önemli olan da Budur zaten Karar sanık tarafından da En küçük bir itirazla Karşılanmayacaktır Zaten af dilenciliği İnsan haysiyetiyle asla bağdaşamaz Basit bir kaza Bir rastlantının cilvesi Kan pıhtısıyla tıkanan bir damar Dış görünüş bütünüyle bunlardır Ama bunu ahlak yönünden ele almak Nedenlerini ve sonuçlarını incelemek Hayata gerçek anlamını vermek demektir Sonuç sonuç Evet evet işte o zaman suçluyu mahkum eden yargı ile... ...şövalyeyi şövalye yapan kılıç darbesi gibi... ...adaletin kılıcı amacına varınca... evet. ...ancak o zaman yargı ile adalet kavramı... ...gerçek anlamına kavuşmuş olur. Bay Traps'ın ölüm cezası çarptırılmasından daha asil... ...daha erdemli ne vardır hı? ...ne vardır sorarım. Ölüm cezası mı? Ne yazık ki... ...idam cezası burada... ...yani aramızda sadece sözde kalıyor. Ve sizi de... ...hayal kırıklığına uğratıyor tabii. Fakat... Bay Traps... ...sevgili ve aziz dostumuz... ...yapacak bir şey yok. Talihinizi küseceksiniz. Ne yapalım? <gülüyor> Şey, yüksek mahkemenize teşekkürler ederim. Fakat baylar, ben ne diyeceğimi pek bilemiyorum. Tabii galiba vakitte, değil mi? Saat kaç acaba? Oo, gece yarısın çoktan geçmiş. Hay Allah, dalmış gitmişiz. Özür dilerim bay Traps. Siz de yorgunsunuzdur. Hay Allah. Dereket odanız hazır. Kusura bakmayın. Herhalde sabah erken kalkacaktınız. Suç benim. Çok özür dilerim. Ee, rica Tras. ederim, rica ederim. Ne demek? Asıl ben, değil mi? Hem size rahatsızlık. Fakat çok güzel bir geceydi. Çok. Hayatımda hiç böyle eğlendiğimi hatırlamıyorum. Baylar, sayın savcı, pardon. Bay Zorn. Değerli avukatım Bay Kummer Efendim İyi geceler dilerim Geceniz hayırlı olsun Bay Traps <Gülüyor> İyi uykular İyi geceler, i̇yi geceler. <Gülüyor> Oo, Siz misiniz Günaydınlar Günaydın Kurt <Gülüyor> Misafiriniz gitti mi Erken kalkar diye bekledim ama Geç yatmıştı Kalkamadı herhalde e Ama saat on Otomobilinde de tamir edecekti değil mi? Garaja da telefon edecekti Rahatsız etmek istememiştim Ama galiba Haklısın Kummer. Gideyim uyandırayım bari ha? Ben de postaneye bir uğrayacaktım İngiltere'den çim tohumu Ismarlamıştım 3 ay oldu Bir ses çıkmadı e, Hollanda çiminden memnun değil misiniz yani? Hmm. Kummer, Kummer, Zon, çabuk koşun gelin çabuk. Aman ya Rapi, aman ya Rapi Kummer. Aman ya Rapi, bu ne kurt? Ne yapmış? Ah, asmış kendisini işte. Kravatından tavana asmış tavalli. Ah, asmış zavallı. Ya. Asmış. Asmış. Zavallı şaşkın dostumuz. Dünkü o şahane gecemizi berbat etti. Berbat. Radyo tiyatrosu sona erdi. Duruşma başlıyor. Yazan Fredrich Düenmat, Radyo için hazırlayan Tarık Dursun. Yöneten Kemal Bekir. Program prodüktörleri Oray olan Nejat Çetinok. Oynayan sanatçılar Tıraps Metin Serezli. Ev sahibi İhsan Devrim. Son Hüseyin Kemal Gürmen. Kummer Erol Günaydın. Hilda Gülvergon.